Günaydın. Haftanın son gününde bir yandan bayram telaşı ve neşesi devam ederken bir yandan da birbirinden farklı imza kampanyaları ile değişim devam ediyor. İlk haberimizin konusu Sazak Koyu. Talebi ise koyun imara açılmaması. Antalya'nın batısındaki doğal güzelliği ile bilinen koylardan biri olan Sazak, imara açılma tehdidi ile karşı karşıya. Doğan Aydın tarafından başlatılan imza kampanyası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na seslenerek Sazak Koyu imara kapatılsın diyor. Doğan destekçilere şu sözlerle seslenmiş. Sazak koyunu bilir misiniz dostlar? Meşhur çıralı ile adresan arasında bir koydur. Küçük, kutu gibi. Tepelerin arasında harikulade bir su. Tepelerde korkusuzca dolaşan keçiler, kuş çıvıltıları. Kısaca huzur, mutluluk, güzellik. Yani film izlerken hayran kalırsınız. Ah şurada yaşasam dersiniz. İşte öyle bir koydur Sazak koyu. Bilenlerin kimse gidip bulamasın diye aman gitmeyin yolu çok kötü dediği Kalplerle imzalanmış bir sözleşme ile korunan cennet köşedir Sazak Koyu. Ve biliyor musunuz ne oldu? Çevre katliamına doymayan bu hükümet Fethah Tamince'nin bu cenneti katletmesi için izin verdi. Ada yedi yıldızlı bir çirkinlik abidesi inşa edilecek oraya. Yol açmak lazım, orman yok edilecek, su getirmek lazım, toprak deşilecek, 3-5 çok paralı kişi gidip oralarda hava atsın diye. Unutmayın sayın çevre katilleri, yok ettiğiniz her ağaç bu yüzden evsiz kalan her canlı için sizlerin ne bu dünyada ne de öbür dünyada huzuru olmayacak. Ülkem ve gençlerimizin geleceği için çok daha beter olun diyorum. Her platformda imandan, dinden, yetim hakkından, fakirden, fukaradan bahsedenler el birliğiyle ülkeyi talan etmeye devam ediyorlar. Ve ilginçtir. Hiç gözleri de doymuyor. Bu ne hırs anlaşılır diyerek başlatmış kampanyayı ve Sazak Koyu'nun katledilmesine karşı mücadele ediyor Doğan. Sırada bir çevre kampanyası daha var. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile Artvin valine yönelik başlatılan imza kampanyasının talebi Şavşat Küplüce Köyü'nde kalker ve taş ocağının faaliyetinin durdurulması. Kampanyayı başlatan Naci Demir. Diyor ki ocakların etkisiyle doğadaki tüm canlı bitki örtüsü, hayvanlar, ekili alanlar, tarım, bağ, bahçe, sebze, ekolojik denge, insan yaşamı olumsuz yönde etkilenecektir. Bunun için chat bilgilendirme ve raporu bahse konu dosyada yoktur. Bölgede yaşayan insanların onayı ve bilgisi de alınmamıştır. Hukuki süreç Rize İdare Mahkemesi'nde devam etmektedir diyerek hem yasal süreç hakkında bilgi veriyor hem de bu çabaya destek toplamak için çağrıda bulunuyor. Sırada sağlık ve gıda konulu bir kampanya var. Ulu Dağ İçecek firmasında başlatılan imza kampanyasının tarihi Ulu Dağ limonata isimli üründe yer alan E104 maddesinin çıkarılması. Hüseyin Akman tarafından başlatılan kampanyada deniyor ki hiçbir kurum veya kuruluşun insan sağlığına zarar vermeye hakkı yoktur. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde yasaklanan, gıda renklendirmede kullanılan E104 maddesinin Türkiye'de de kullanımı meyve sularında yasak ama aromalı içeceklerde serbest. Bu konudaki ayrımın neye dayandığı bilinmiyor. Ancak Haziran ayında yayınlanan gıda kodeksine göre E104 kullanan aromalı içecek üreticileri bu maddenin insan sağlığına verdiği zararı da etikette belirtmek zorundalar. Ancak hiçbir içecek firması bu kodekse uymuyor. Sizlerden bu konuda hassasiyet göstermeniz ve sıcak günlerde çok tercih edilen bir içecek olan limonata ile sağlığınızı bozmamanızı istiyorum diyerek destekçilerine sesleniyor. Tabii ki evde renk malzemesi falan kullanmadan yapacağınız doğal limonataları... İçmenizin bir mahsur olduğunu hiç zannetmiyorum. Bunca farklı kampanya örneğinden sonra şimdi gelelim iyi bir kampanya nasıl olmalı sorusunun cevabına. Kampanya kurgulamak son derece kolay esasında ama yine de dikkat edilmesi gereken bazı basit noktalar var. Bunlar da başarı şansını arttırabiliyor. Bugüne kadar paylaştığımız örneklerde gördüğünüz kampanyaların bir ortak özellikleri var ki o da kimden neyi nasıl istediklerini net bir biçimde açıklamış olmaları. Bir imza kampanyasını başarıya hazırlayan ilk adım talebin net ve elde edilebilir. Yani ilk bakışta mümkün olması. Oturduğumuz yerden dünya barışı, açlık bitsin gibi taleplerde bulunmak tabii ki pek bir yere götürmez bizi. Ama savaşların ve açlığın bitmesi için somut bir değişim yaratacak daha küçük talepleri kurgulamakta mümkün. İkinci adımsa muhatabı belirlemek. Yani bu değişimi gerçekleştirmenin kimin elinde olduğunu, kimin yetki ve sorumluluğunda olduğunu belirlemek ve bunu kampanyamızda belirtmek ve ona yönelik Onu muhatap alarak kampanya yapmak. Sıradaysa neden sorusunun cevabı var. Bu değişimi neden talep ediyorsun? Bu öylesine net ve gerçekçi olmalı ki konuyla ilgili hiçbir bilgisi olmasa da insanlar bu sebepleri duyduğunda sizi anlamalı ve destek vermeyi istemeli. Bu üç soruyu yani neyi, kimden, neden istediğinizi açık ve net bir biçimde ortaya koyduğunuzda kampanyanız hazır sayılır. Geriye bir tek imzalar atıldıkça muhataplara gönderecek dilekçe metnini yazmak kalır. Ki bu metin kampanya metninde anlatmak istediklerinizi özetleyen ve muhataplara hitaben yazılmış taleplerden oluşur. Bu öğelerin hepsi tamamsa hemen başlatabilirsiniz kampanya ama tabii pek çok eklemeyle güzelleştirebilirsiniz. Mesela... Kampanya görselini koyabilirsiniz ki çözümü işaret eden fotoğraflar genellikle daha etkili oluyor insanı gösteren. Yine kampanyanın Twitter paylaşımları için başlığınıza bir hashtag etiketi ekleyebilirsiniz. Veya muhatabınızın Twitter hesabını bile bu başlığa katabilirsiniz. Böylece kampanya tweetlendikçe muhatabınıza da bildirim gider. Çözüm de bu yüzden daha hızlı gelebilir. Bu arada kampanyanızla ya da konuyla ilgili çıkan haberleri de aşağıda haberler bölümüne ekleyebiliyorsunuz. Twitter'da önemsediğiniz ve kitleler üzerinde etkili olduğunuz, düşündüğünüz kişiler tarafından da kampanya tweetlenirse bunu destek ekle bölümünde ekleyebilip bu insanların da nasıl destek olduklarını, neler söylediklerini destekçilerinizle paylaşabilirsiniz. Kampanyanızda toplanan imza sayısı arttıkça belli aralıklarla imzalayanlara mesaj gönder seçeneğini kullanarak destekçilerinize de doğrudan ulaşabilirsiniz. Bu harika bir olanak esasında. Yani size imza atmış bütün insanlara Doğrudan onların posta kutularına e-mail yazabiliyorsunuz. Burada da yazdığınız e-mail de bu kampanyayı paylaşmalarını, yaymalarını rica ederseniz mesajınız daha da geniş kitlelere ulaşır. Böylece hem destekçileriniz artar hem de imzalayanlar sadece imza atmanın da ötesine geçerek bir fayda sağlarlar. Kampanyanıza katkıda bulunurlar. Kampanyanın sözcüsü veya yayıncısı olurlar. Tabii ki bu şekilde kampanyada çok daha etkili olur. İşte bütün bu anlattıklarımızı ve daha fazla ipucunu esasında change.org/taksim.tr/rehberler adresinde bulabilirsiniz. change.org/taksim.tr/rehberler tekrar etmiş olalım. Evet, bu kampanyaları başlatarak görmek istediğiniz değişimi yaratabilmeniz dileğiyle esen kalın.